Mevuto. Mithat Sancer'le hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, bugün güvenlik mühendisliği gibi bir kavramdan biraz bahsedelim diye dün konuşmuştuk. Evet. Yani Çok... hmm. Tabi sen girişini yap istersen sonra ben de. Evet yani e, özellikle de işte giderek yükselmekte olan bir e, gerilim, e, kutuplaşma e, eğilimleri e, her kesim ve her siyasi eğilim arasında da açılmaya başlayan işte Beşiktaş Gal Sayder bir maçıyla biz bütün ortaya çıktı provokatif anlaşılamayan pek çok olay da var. Ee, onun üzerine de işte çeşitli yazılar da yayınlandı bunun çok tehlikeli bir tarafa doğru götürmek istediği bunun politik olarak kullanılması e, durumu ee, onun üzerinde biraz e, konuşalım demiştim. evet aslında geçen hafta da konuşmuştum evet. ee, pardon önceki hafta geçen Hı. hafta bir ara verdik değil mi evet Ya yani AKP'nin epeyce bir süredir geziden itibaren e, belirgin bir şekilde e, gözlenen bir politikası var O da e, gerilimi belli bir düzeyde e, sürekli tutmak. E, seçim stratejisi olarak da e, düşünülebilir veya geziye karşı savunma e, gezidi ortaya çıkan tepkilere, e, muhalefete karşı bir savunma taktiği olarak da düşünülebilir. E, anlaşıldığı kadarıyla gerilimsiz bir e, kutuplaşmasız bir ortamda AKP, ...kendisinin tehdit altında olduğunu ya da kendisine yönelik tehdidin daha büyüyeceğini varsayıyor. Gezi'de de bunu çok çıplak gördük ama Gezi olayları ilk zamanlardaki yoğunluğunu kaybetmesine rağmen... ...HKP bu politikadan vazgeçmedi... Şimdi, e, bu tür durumlar veya yani toplumsal öfke patlaması ya da toplumsal huzursuzluk veya yaygın toplumsal hareket durumlarında e, hükümetlerin yönetimlerin izleyebileceği çeşitli yollar vardır tabii. Bunlardan e, en makulü e, talepleri anlamaya çalışmak, e, bu taleplerin veya tepkilerin kaynağını görmeye e, çaba harcamaktır. E, ona göre de bir çözüm üretilebilir. Ee, mesela bir demokrasi eksiği ya da özgürlük e, sıkıntısı söz konusuysa e, demokratikleşme e, yoluyla veya özgürlükleri geliştirerek çözüm e, aramak düşünülebilir. Gizide e, bir e, özgürlük sadece özgürlük değil e, başka talepler de vardı. Hani e, e, kentsel mekanların dönüştürülmesinde veya düzenlenmesinde yurttaşların katılımını sağlamak gibi sonra çevreyle ilgili, doğayla ilgili düzenle, doğayı etkileyen, olumsuz etkileyen düzenlemelerden vazgeçmek gibi çevreye daha saygılı davranmak gibi yani bir hükümetin bunları düşünmesi mümkün böyle bir yöntem arayabilir aslında genel olarak Demokratik tepki diyebiliriz buna yani hükümetler demokrasi içinde ve demokrasi yollarıyla çözüm arayabilirler. Bunun dışındaki yol ya da karşısındaki yol ise güvenlik stratejisidir. Kriminalize etmek, sürekli bir polis baskısı ya da güvenlik kuvvetlerinin devrede olduğu bir uygulama seçilir. E, ihtimalde e, ve e, ardından işte yargı devriye sokulabilir falan. E, sonuçta baskı aygıtları harekete geçiriliyor burada. E, hükümet aslında ikincisini e, büyük çok büyük ölçüde ikinci e, yolu e, takip ediyor. E, etti ve ediyor. Peki hani denebilir ki e, büyük ölçüde e, o yaygın kitlesel gösteriler e, bitti tepkiler var. Ara ara protestolarda oluyor. Buna rağmen hükümet neden gerilimi düşürmek yerine daha da yükselten bir politika tercih ediyor. Şimdi anladığımız kadarıyla daha doğrusu şöyle bir geçmişine baktığımızda görebildiğimiz kadarıyla AKP aslında son 6-7 yıldaki seçimlerin hepsine belli bir gerilim ortamında girmiştir. Ve gerilim ortamını canlı tutmak da bizatihi kendi tercihi olmuştur. Bazılarında kendi tercihi olmuştur. Bazılarında ise ortaya çıkan gerilimi belli bir ölçüde sürdürmüştür. Bu tercih edilmiş bir gerilimdir ve bir ölçüde de kontrol edilebileceği varsayımına da dayanıyor. Yani hükümet gerilimi canlı tutmak ama bunu kontrol edebileceği Bir seviyede de e, tutmak gibi bir hesap yapıyor. E, kontrollü gerilim e, böylece e, hani kendisine göre bazı avantajlar, önemli bazı avantajlar elde edecek diye hesap yapıyor. E, Peki ben bu noktada bir şey sormak istiyorum. E, bu çok önemli bir e, nokta bence evet. de. E, kontrollü gerilim, yani bunu kontrol altında tutacak bir şey mümkün müdür? İşte bu öyle yöntem. var. varsayıyor. Fakat çok dedi ki oyun oraya gelecek Evet. Zaten. Tarihte pek ha, örneği yok gibi. Yok. Ve, e, hani e, tarihte daha doğrusu Türkiye yapım geçmişinde gerilimin yol açtığı sonuçlar e, hiç kimsenin hayrına olmamıştır. E, gerilimi kontrol altında tutmak e, daha az karmaşık ve daha az bölünmüş ya da parçalanmış toplumlarda e, mümkün olabilir. Yani bir hükümet e, daha e, heterojen diyelim stop sosyal siyasal açıdan daha az kutuplaşmış, daha az e, parçalı e, toplumlarda e, bu stratejinin başarılı olması belki mümkündür. Fakat Türkiye gibi gerilim hatlarının çatışma eksenlerinin e, fazla ve sert olduğu bir ülkede bu her zaman büyük bir risktir, büyük bir tehlikedir. E, herkesi yakabilecek bir sonuç doğurabilir. Yani hükümet bununla ne amaçlıyor diye sormuştuk. Oradan devam edersek diyelim ki önümüzde seçimler var. Ee, i̇şte 6 ay falan kaldı. Ee, yerel seçimlere Mart ayında yapılacak. Seçimlere kadar e, böyle bir kontrollü gerilim e, politikası izleyerek kitlesini kendi arkasında kemikleştirmeyi e, büyük ölçü, büyük ihtimalle hesaplıyor yani onların %50 civarında bir oy desteğini konsolide etmek gibi bir hesapta diyebiliriz buna. Bunun dışında sadece seçime dönük olduğunu da söylemek zor. Başka hesaplar da var gibi geliyor bana. Mesela gezide ortaya çıkan yaygın tepkiye karşı hani %50'yi zor tutuyoruz falan gibi ...sözler... ...şimdi bu seveceğim... ...diğer hesabı da... hesabında işaretlerini veriyor... ...anlaşılan hükümet... ...çok ciddi bir tehditle... ...karşı karşıya olduğunu düşündü... ...yani kendisine yönelen... ...içeride... ...zemini olan ve dışarıdan da... ...desteklenen bir pomplayla... ...karşı karşıya olduğunu düşündü hep... E ...bunu da saklamadı zaten... ...sürekli komplodan söz ediyor... Hükümet üyeleri, başbakanlığı ve hükümetin hükümeti destekleyen e, yazarlar, çevreler falan hep kontodan söz ettiler. E, bu komployu e, galiba çok çok ciddiye aldılar. Bu komplo fikrini, varsayımını çok ciddiye aldılar. Ve ciddi büyük bir tehdit olduğunu, e, olduğuna inandılar. E, şimdi buna karşı e, en etkili tekbir kendilerince... E, Ki bir e, kitleyi kendi yani çoğunluk olduğunu e, düşündükleri kitleyi e, a, arkalarında kemikleştirmek, kenetlemek aradaki çatlakları parti içinde ve kitlede ortaya çıkabilecek çatlakları, farklılıkları da böylece ortadan kaldırmak ve güçlü bir şekilde ayakta kalmak. Evet, Şimdi, tam Bu noktada e, ben bir ufak parantez daha <gülüyor> açabilir miyim? Yani e, ciddi bir tehdit olarak aldığı e, konusunda herhalde hiçbirimizin şüphesi yok senin de evet. dediğin gibi. Fakat e, bu sadece komplo teorilerine yaslanmasından dolayı mı yoksa aynı zamanda gel, komplo hiç e, geçerli olmasa bile e, hükümetin e, şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı ilk ciddi meşruiyet çerçevesini tehdit etmesi dolayısıyla mı yani 79 ile yayıldığı bir resmi rakamlar resmi makamların açıkladığına göre 2 milyondan fazla insanın somut olarak bir fiil eylemlere katıldığından bahsediyoruz. Evet bir olayda yani bir, bir Türkiye tarihinin gördüğü muhtemelen en büyük kitle eylemleri. eylemleri e, protestolar zinciri oldu. Bu tabii onun bütün şimdiye kadar gördüğü, alıştı meşruiyet çerçevesini paramparça eden de bir durum. Bu doğru. Yani vakayla algı arasında her zaman örtüşme olmayabilir. Vaka bu. Vaka hükümetin işte 11 yıldır yönetiyor AKP. Bu 11 yıl içinde bu kadar güçlü, yaygın bir Muhalefetle karşılaşmamıştı. Şimdi bu vaka bu vakadan çıkarılan sonuç ya da bunun hükümette yarattığı e, algı ise sadece iç tepkiden ibaret olmadığı bu protestoların aynı zamanda dıştan da e, ciddi bir destek e, aldığı e, şimdi e, böyle bir algı e, tabii tehlikenin büyük olduğu e, korkusunu da Pompalıyor kendileri için yani sadece içeride bu kadar yaygın bir protestonun işte belli bir zaman devam etmesi halinde elbette hükümet sıkıntıya girer fakat hükümetin devrilmesi zaten sanırım özel olarak çok korkulan bir ihtimal değil. Başbakanın yani Erdoğan'ın bir şekilde tasfiye edileceği ihtimali asıl ciddiye e, alınıyordu orada. E, burada da e, içeride başlayan ama dışarıda da Erdoğan'ın e, gitmesini isteyen çevrelerin desteğiyle e, işte büyüyen bir e, durumla, bir protesto, bir muhalefetle karşı karşıya olduklarını e, düşünüyorlar e, sanıyorum. Yani bu söylediklerim onların zihnini e, açıklamalarından ve tepkilerinden okumaya çalışma çabasıdır. Evet. Yani öyle e, elbette vaka e, kendi başına e, doğru okunsa e, yöntemler de ona göre seçilirdi. Yani bunun bir toplumsal huzursuzluk, bir e, işte baskıcı, otoriter e, gidişata, e, çevre ve kent mekanlarını e, e, talan eden neoliberal politikalara e, bir tepki olduğu şeklinde anlaşılsaydı hükümet tarafından evet, bir bir başka ha. bir yol seçilecekti. Evet yani. haysiyet ayaklanması ee, şimdi oldu. Şimdi bu, bütün bu çerçeveden baktığımızda e, hani karşıda esas toplumsal kökenleri e, olan bir tepkiyle e, karşı karşıya olduklarını değil e, kendilerinin işte zorda bırakılmasını hedefleyen bir tertiple Karşı karşıya olduklarını düşününce bu sefer bunu e, güvenlik tedbirleriyle, güvenlik stratejileriyle e, bertaraf etme yolunu seçtiler, bertaraf edebileceklerine inandılar. Şimdi güvenlik mühendisliği dediğim şey aslında çok boyutlu. Yani toplumsal sorunları güvenlik politikalarıyla dizayn etme e, ya da toplumu güvenlik politikalarıyla bir e, bir format forma sokma e, hevesi diye tanımlayabiliriz bunu. E, güvenlik politikalarının muhtelif araçlarını kullanarak e, toplumu, toplumsal muhalefeti, tepkileri Ee, düzenleyebileceğini ve kontrol altında tutabileceğini varsayan bir politikadır bu. Ee, şimdi e, başlarken söyledik. Bu güvenlik mühendisliği dolayısıyla e, daha doğrusu güvenlik politikaları öne çıkınca çeşitli mühendislik e, teknikleri de kullanılabiliyor. E, bu Beşiktaş, e, maçın, Beşiktaş maçında, Beşiktaş-Galasay maçında gördüğümüz tablo buna uyuyor bana göre. Yani Hükümet bir sürü alanda gerilimi kontrollü bir şekilde sürdürme gayesiyle çeşitli güvenlik teknikleri kullanıyor. Güvenliğe yönelik güvenlik politikalarını ayakta tutacak ve güçlendirecek teknikler kullanıyor. Diyelim taraftar gruplarını bölmek. Şimdi çarşının gezide nasıl bir rol oynadığını Herkes gördü biliyor ve geziden çok büyük bir huzur, rahatsızlık duyduğunu başbakanın ve hükümetin de yine herkes biliyor. Bu zaten yayın organlarına, hükümete yapılan yayın organlarına baktığımızda bu da açıkça görülüyor. Şimdi derbide o gün yaşananların tam olarak nasıl geliştiğine dair henüz galiba çok kesin bilgiler yok ama elimizde bazı veriler var. Ee, bu biraz önce yaptığımız tespiti destek, destekleyecek veriler var. Mesela işte 1453 e, karta, e, şey, kartanlar mıydı? 1453 grubunun evet. Evet. E, kurulması, taraftar grubunun kurulması e, durup dururken olmuş bir şey değil herhalde. E, sonra genç Fenerbahçeliler diye bir grup çıkmıştı. Ya bunlar tribünlerde e, gezi protestosu söz konusu olduğunda E, karşı bir ağırlık oluşturma gibi bir e, e, bir fikirle bir e, hesapla e, ortaya çıktılar diye e, düşünülebilir. Düşünülür de e, nitekim e, açıklamaları bu taraftar grupların açıklamaları ve maçlardaki tavırları da e, bunu gösteriyor. Kendileriyle yapılan röportajlarda da bunu söylüyorlar bir şekilde. Dolaylı da olsa itiraf ediyorlar. E, şimdi Böyle yollar planlanılarak bu gerilim gerilim ortamı canlı tutuluyor. Yani bu meseleye demokrasi ve siyaset içinde herhangi bir meseleye demokrasi ve siyaset içinde çözüm aramak yerine gerilimi ve kutuplaşmayı canlı tutarak kontrol etme çabası. Yani burada belirleyici olan bu bu güvenlik mühendisliğinin teknikleri de bu fikre dayanıyor. Bu fikri besliyor, bu politikayı e, besliyor. E, şimdi bu taraftar gruplarını bölüp e, orada da bir e, gerilim hattı e, oluşturmak ve o gerilimi de canlı tutmak e, gördüğümüz gibi Beşiktaş maçında çok tehlikeli bir biçimde patladı. Şimdi e, evet çok çok daha büyük olaylar. Ve hatta bence kontrol edilmesi ihtimali, edilmemesi ihtimalinden çok daha düşüktür. Çünkü bu tür ortamlarda karmaşık toplumsal yapıların nasıl harekete geçebileceği ve nasıl etkileşebileceği önceden kestirilemez, önceden de kontrol edilecek şekilde. E, düzenlenemek. Evet, Mithat Bey ben bir şey sormak istiyorum. E, bu top, e, güvenlik e, mühendisliği taktikleri içerisinde ne olursa olsun istifa edilmeyecek diye bir anlayış mı var? Yani bir madde mı var bunun içerisinde? Çünkü Gezi Parkı eylemlerinin başlangıcına baktığımız zaman İstanbul'da Gezi Parkı'nda polislerin topladığı çadırları belediye görevlilerinin yaktığını gördük ve herhangi bir istifa görülmedi. Eskişehir valisi Güngör Azimtun'a Evet. En son e, Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü sırasında kendi aralarında çıkan kavgaları bizim üzerimize, devlet görevlilerinin üzerine atmaya çalışıyorlar gibi skandal bir açıklamada bulundu. Evet. Tekrardan şimdi şeye döndüğümüz zaman, beşiktaş Galatasaray maçına döndüğümüz zaman İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkı'nın bazı açıklamaları vardı. Bu açıklamalarında evet. özetle şunu diyordu. Gişelerden geçiş olmadı yani kontrolsüz geçiş olmadı ve gaz kullanılmadı tarafta hala karşı. Görüntülerde gaz kullanıldığı ortaya çıktı. Amatör kamera görüntülerinde Lig TV'nin değil ve e, Bülent Arınç'tan Spor Bakanı Çelik'e kadar, Spor Bakanı Kılıç. Kılıç'a kadar Kılıç. herkes bu kontrolsüz geçişlerin turnikelerin patlatıldığından bahsetti ve bir şekilde yalanladılar. Hem olaylar tarafından hem de yetkililer tarafından yalanlanan başka yetkililer var. Ama herhangi bir istifadan bahsedilmiyor, görünmüyor. Böyle bir taktik Şimdi, mi var acaba? E, taktik de diyebiliriz. Bu politikanın mantıklı sonucu da diyebiliriz. Evet. Ayrıca buna şunu da eklemek lazım. Türkiye'de siyasal kültürde Ee, bu istifa kavramı olgusu zaten pek fazla yer bulamıyor ama bu söylediklerini güvenlik mühendisliği taktikleriyle buluşturarak değerlendirirsek e, açık eğer bir yönetim e, bu, bu, bu, bu, bu bu tür sorunları toplumsal sorunları siyasal e, kanallar içinde demokratik yollarla ele almayı tercih etmiyorsa... Diğer politikayı, güvenlik ekseni politikayı seçiyorsa ve bunun da temelinde korku varsa geri adım atmamak gibi bir ön kabulle zaten işe başlıyor demektir. Yani geri adım atma anlamına gelecek herhangi bir icraata girişmez. Mantık böyle bir icraata yol açmıyor tam tersine bunun yolunu kapatıyor. Yani... Hükümet şimdi geri adım atsa bir sürü konuda sorumluluğunu kabul edecek. Evet. Sorumluluğunu kabul ettiği zaman da demokratik bir şekilde halka hesap verecek, topluma hesap verecek. Oysa şu an hükümetin bu gerilim politikasının mantıklı sonucu topluma genel olarak bütün topluma hesap vermek değil, kendi kitlesini heyecanlı ve sağlam tutmaktır. Dolayısıyla zaten bir kutuplaşma da o nedenle, yaygınlaşıyor diyoruz ya yani hükümet büyük ölçüde kendi kitlesini ikna etmeye çalışıyor ve kendi kitlesine konuşuyor. Diğer yüzde elli, kırk her neyse artık kendisinin öbür tarafta gördüğü kitleye ise diğer tekniklerle yaklaşıyor. O nedenle istifa etmek bir tür bütün toplumu muhatap kabul etmek ve siyasal mekanizmaları harekete geçirmek anlamına gelecektir. Benim görebildiğim kadarıyla hükümetin seçimlere kadar böyle bir yol izlemesi pek ihtimal dahilinde değil. Evet, bu tabii yani üzerinde epey de zamandan beri durmakta olduğumuz evet. programlarda da bu kutuplaştırma ve gerilimin tabii çok önemli... Tehlikeleri de varında varinda. Yani tabii biz hani bugün 20-25 dakika içinde çok genel hatlarıyla bir çerçeve çizmeye çalıştık ama belki eksik tespitlerimiz, belki yanlış değerlendirmelerimiz de vardır. Ama bu bu çerçeveyi daha da deli, doldurmak içini doldurmak ve bu meselemin daha da derinlerine inmek gerekiyor galiba bu tartışmanın. Çünkü e, Türkiye'de siyasal kültürde e, hani güvenlik eksenli politikaları toplumsal sorunlar karşısında hemen devreye sokmak bayağı yaygın güçlü bir gelenek. E Şimdi e, bu hükümet döneminde de e, kullanılıyor ama çok daha üst düzeyde ve daha da yaygın bir şekilde hatta biraz da e, ustalıkla kullanılıyor diyebilirim. Bunun tahrib, yarattığı tahribatlar sadece... Kısa vadede ortaya çıkabilecek çatışma gibi sonuçlardan ibaret olmayacaktır. Ee, Türkiye toplumundaki hassas fay hatlarının daha da e, hassas hale gelmesi gibi uzun vadede bizi çok e, zora sokabilecek, çok zorluklar yaşatabilecek e, sonuçları da olabilir. E, olur da e, zaten bence. O nedenle e, hani bu e, çerçeve önemli ve... E, hani hükümeti hükümet, hükümeti uyarmak gerektiği gibi sürekli ne kadar dikkate alınır ayrı ama bunu yapmak lazım ama öbür taraftan da hükümetin bu politikasının farkında olmak ve hani muhalefet toplumsal muhalefet gruplarının çevrelerinin buna çanak tutmaktan uzak durması önemli yani na karşı ıı, değişik muhalefet Bilmiyorum. Evet evet şu ve bence bundan sonra da e, epey üzerinde e, konuşacağımız bir alan, cadde gibi bir alanı da açmış oluyorsun bu şeylerle çünkü asıl muhalefetin e, bu konuda büyük bir eksikliğini de hissediyoruz. Bence de. Eee evet. yani 67 Eylül Maraş, Çorum, Sivas, daha öncesi Tanma, yakılması, Trakya olayları. Evet. Evet. Yani bunların hepsini de bir kısaca gözden hatırlayıp mümkün olduğu kadar bunları boşa çıkartacak evet. bir yarasıcı, evet. senin de dediğin gibi yarasıcı evet, bir yani muhalefete ihtiyacı var. Yani bu muhalefetin susması, silmesi işte falan gerektiği anlamına gelmiyor. Ama burada bir politika varsa bütün başka politikalar gibi beğenmediğiniz, doğru bulmadığınız politikaya karşı etkili bir karşı politika geliştirmek gerekiyor. Yoksa e, tehlikeli bulduğunuz bir politikanın daha da etkili olacağı, olma, olacağı bir, bir durum e, söz konusu e, bir durum yaratacak politikalar e, e, açıkça işlevsiz kalır ve e, tehlikeyi yine de tehlikeyi daha da büyütmekten ya da tehlikenin büyümesine katkıdan daha farklı bir sonuç doğurmaz gibi geliyor bana. Evet. Çok teşekkürler ederim. Tatlı işler. Göçmek güzel. Meow voto. Mithat Sancer'la Hayat, Hukuk ve Siyaset üzerine konuşmalar. Açıkgaste